Çocuk 5-6 yaşında, 7 yaşında merak olur aramızı alırız. Zorlamayız yani gel mutlaka zikri yap diye. Zaten çocuklarım üzerine yahut kendi ailem üzerine bir baskım olmaz. Çünkü böyle korkuyla Allah'a zikretmek şirkin bir şeydir. Çünkü o korkuyu kaldırdım Allah'a zikretmez. Muhabbet Allah'a zikretmeli. Sevdiririm ona ben sevirdim sonra zikrederim. Ben olmasam da başımda. Evet, bütün peygamberler de böyledir ki ve şayih tembeli Peygamberler de kimseyi zorlamazlar ibadet yapın diye. la ahafet değil Kendinde ikra olmaz. Yalnız tebliğ ederler. Kimin nasibi varsa o peygambere tabi olur ve Allah hazret eder. Kimin nasibi yoksa peygambere suç çevirir. Allah da ona suç çevirir.